318. Konu: Hazreti Peygamber'in ensarı güzel vasiflerle anması. Hazreti Peygamber'e Bahreyn'den bazı mallar getirilmişti. Bunu işiten ensar ve muhacirler Hazreti Peygamber'in yanına toplandılar. Hazreti Peygamber orada ensar için şunları söyledi: Gördüğüm kadarıyla sizler korkulu ve tehlikeli zamanlarda çoğalıyor, mal ve ganimet paylaştırıldığı sıralarda azalıyorsunuz.